الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة, الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا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 اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار وجعلنا عندك لمن المصطفين الاخيار اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار وجعلني عندك لمن المصطفين الأخيار رب زدني علما وألحقني بالصالحين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 أَعْضُ بِاللّٰهِ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yine günlerden Cuma günü ve biz bu akşam, gençlerle söyleşi üst altında varlığımız ve farkındalığımız, kapsamında, bu kez modern kutsalları konuşacağız. Modern çağ bize getirdiği hayatın farklılaşan yüzü, yepyeni şekliyle insanlara daha farklı neler sunuyor. Geçmişten bugüne, bu akan süreçteki bu farklılığın anlamı ne, bu değişimin anlamı ne, yeryüzünde hayat Sürekli değiştikçe, esası itibariyle sınav açısından değişen bu olaylar, hayatın içerisindeki araçlar, sınavın bir parçası olarak insanı daha çeldirici, insanı daha baştan çıkarıcı, insana sınavı içerisinde daha etkili, dolayısıyla gitgide onun iradesini baskılayan, ve böylece ona irade alanı bırakmayan, o bakımdan eski zamanlarda yaşamak, sınanmak bakımından daha avantajlı mı? Dolayısıyla bugün yaşamak, böyle bir modern dünyada insan olarak, genç olarak, orta yaşlı olarak hayatın sunduğu imkânlarına karşı hala Rabbine saygılı kalabilmek dezavantajlı bir durum mu? Öncelikle bu açıdan baktığımızda sınavın yönetimi Cenab-ı Hakk'ın elinde olduğuna göre burada farklı farklı zamanlarda ya da farklı farklı mekanlarda yer almanın sınavın temel yoklayıcı yanını, yoklayan şiddetini, zorlayan şiddetini, kişinin Hangi gayreti, hangi çabayı gösterdiği takdirde başarılı olduğu eşik değerin geçmişte düşük, bugünlerde çok yüksek olması, sınavın başta adaleti ve ölçme ve değerlendirme açısı açısından çeşitli kusurlar ortaya çıkar. Sınavı yapan Allah Azze ve Celle olduğuna göre böyle bir kusur ve böyle bir adil olmayan durum beklemiyoruz. O bakımdan hayatın rengarenk, zamanla değişen yüzünün insanı sınadığı ve insanın buna karşı Cenab-ı Hakk'a vefalı davranmasının gerektirdiği eşik değerin geçmişte de, orta çağlarda da, bugünlerde de, gelecekte de farklı olmayacağı. Bu neye benzer? Bir sınıfta sınav için doluşmuş öğrencilerden ön tarafta olanların avantajlı, orta sırada olanların dezavantajlı, arka sırada olanların daha dezavantajlı olması, bunu öğretmen bütün sıralarda oturanların yani farklı mekanlarda oturanların aynı avantaja ve aynı dezavantaja yani fırsat eşitliğine sahip olmasını, farklı zamanlarda farklı sınıfları yaptığı sınavlarda bile Soruların zorlayıcı yanını, yoklayıcı yanını eşit şiddetli kılmak ve benzer kılmak sorumluluğu insandan olan öğretmende bile söz konusudur. Halbuki alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle açısından bu mutlak surette bir fırsat eşitliği ile sağlanır, burada Cenab-ı Hakk'ın zerre miskali, zulmetmeyeceği ilkesi geçmişte de, bugün de, gelecekte de söz konusudur. O bakımdan değişen, modern dünyanın, gelişmiş bu örneğiyle karşı karşıya bul bulunan gencin, özellikle gençler üzerinden bu tür söylemler söyleniyor, artık Allah yardımcısı olsun, çok zor. Yani evet geçmişte daha sade bir dünya vardı, o bakımdan Cenab-ı Hakk'ı sevmek de tanımak da O'na saygılı yaşamak da daha kolaydı. Bugün için bu çok daha zor, hatta imkansıza yakın gibi adetmek. Modern dünyanın sunduğu Cenab-ı Hak'tan kulu çeldiren, ki bunun adı geçmişte de endat idi. Orta dönemlerde de, yakın zamanlarda da, bugünde de, yarınlarda da hep endat kalacak. Nedir bu endat? Kulların Cenab-ı Hak'ka karşı kutsayarak, kutsal sayarak önemsedikleri, artık hayatlarını O'nun adına yaşadıkları, kendilerini ve bütün varlıklarını O'na adana adayarak harcadıkları kutsalları. Geçmişte de, bugün de, gelecekte de ister modern olsun ister geçmişte kalsın insanları bazı şeyler hayatta Cenab-ı Hakk'a kulluktan caydırdı. Allah Azze ve Celle bu caymanın Allah'ın sevgisinden kopup başka şey, şeylerin sevgisine adanmak şeklinde tarif etti. O minen insanlardan öylesi var? Men yedeki edinen, min dunillahi Allah'tan gayrı endeden endat انداد ediniyorlar. Yuhib bu onları öyle seviyorlar. Öyle seviyorlar ki, يُحِبُّونَهُمْ ne kadar seviyorlar? Cenab-ı Hakk en son kendi sevgisi ayarında, كَهُبِّ Allah'ın sevgisi gibi seviyorlar. Allah'ın severcesine sevince, bu kez Cenab-ı Hakk'a denk düzeyde bir sevgi, artık Allah'ın sevgisinden caydırabiliyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a bağlılığın ölçüsünü de ayetten öğrenmiş olduk. Kulun Cenab-ı Hakk'a bağlılığı, Allah'ı tanıdıkça sevmesinden, sevdikçe saygı duymasından kaynaklanan bir bağlılıktır. Buradaki sevgiyi çeker alırsanız, kul başka şeylere sevgisini akıtırsa, bu kez Allah Azze ve Celle'den uzaklaşır, Cenab-ı Hakk'a duyduğu saygıdan zamanla vazgeçer ve Allah ile olan irtibatı zayıflar ve bu kul artık başka şeyleri ve onlar uğrunda Hayatını harcamaya, tercihlerini onlardan yana kullanmaya doğru bir yolculuğa girer. Böyle bir kimselin ya da böyle kimselerin bu hayattan öteki hayata geçmiş örneklerini tasavvur edelim, tahayyül edelim, hayalini canlandıralım. Sen dünyada nasıl bir adamdın diye sorduğunda ya ben futbola çok meraklı bir insandım. O sektör içerisinde her şeyini bilirim. Benim maişetimde, hayatımda, çevremde... Yani ben oralarda yaşadım. Peki bu, bu kadarıyla çok sorunlu gözükmüyor ama şu soruları da sorduğumuzda... Peki Rabbini tanımak, hayatı anlamlandırmak, var eden kudretle bu anlamda ilişki kurmak, ve hayatını genel manada bu istikamet üzere yaşamakla nasıldın, ya ben öyle şeylere hiç vakit bulamadım. Ben tamamıyla dedim ya sana futbolla ilgiliydim. Dolayısıyla futbol benim açımdan bir hayat biçimiydi, bir yaşam tarzıydı. Dolayısıyla ben bütün varlığımı ona adanmıştım dendiği zaman bu ölçekteki bir kuşatıcılık, her adına her ne derseniz, ağzımıza futboldan geldi, buna geçmişte deve yarışı olsaydı, deve yarışı olurdu. Geçmişte mücevherat düşkünlüğü olsaydı hanımefendiler açısından, mücevherat düşkünlüğü olurdu. Geçmişte hane yapmak, bark yapmak, mekan sahibi olmak, tarla, arazi veya ağaç, at... Her ne hobi veya hayatın sunduğu geçmişteki örnekleri, nasıl kişiyi kuşatıp içine çekip Yaradana karşı sorumluluktan uzak tutan örneklerinin tamamı, nasıl endat idiyse biz bugün bunların modern örneklerinden bahsedeceğiz. Hayatın daha farklı sunduğu meşgaleler var, daha farklı sunduğu ilgi alanları var. Söz gelimi gelişen teknoloji, ilk sırada bu anlamda sürekli sunduğu yeniliklerle neredeyse gündemimizi tamamen işgal ediyor. Bir araya geldiğimizde biz birbirlerimizi onlara anlatıyoruz. Sen daha o telefonu mu kullanıyorsun? Yenisi çıktı, ne meziyetleri var ama bak göstereyim diye. Şu meziyeti var, bu meziyeti var, bu meziyeti var. Bundan önce de şunu kullanmıştım, bundan önce de bunu kullanmıştım. ''Ya sen böyle hemen ilk çıkar çıkmaz alır mısın? Daha geceden sıraya geçerim. Benim açımdan bu bir yaşantı biçimi, tüm programlarını bilirim, tüm özelliklerini bilirim.'' Bu dünyada insanlarımızı artık birinci derecede en çok çeken bir ilgi alanına dönüştü. Buna sahip olabilmek için insanların gece sıralarda bekleyenleri, hatta böbreklerini satıp bunu elde edebilmek, bunu kendi saygınlığının bir parçası sayan, bunu kendi görünümünün hatta insanlığının bunu gösterince, bununla insanlar tarafından itibar edileceğini düşünen bir algı, tekil bir algı değil, kolektif bir karşılığı var. İnsanlar arasında müşterek bir karşılığı var. Dolayısıyla da şahısların tek tek kutsadıkları bu yaklaşım, toplumsal planda baktığınız zaman adeta bir Tanrı'ya dönüşmüş oluyor. O bakımdan insanların bunun etkisiyle ve buna sahip olabilmek için hayatlarında çabayı, gayreti, varlıklarını hatta hırsızlık yaparak buna sahip olabilmek için adanmışlıkları düşünün. Bu nasıl bir büyüleyici hal alıyor ki insanlar bununla eğlenmeyi böyle bir teknolojik aygıtla uğraşmayı, onunla paylaşmayı, onunla görünmeyi çok çok önemsiyorlar. İlk çıktığı örnekleri şu anda yerlerde geziyor. Hatta ilk dokunmatik telefon örneklerinden önce, işte Boltman, NER veya içinde MP3'leri depo edebilen, şu kadar içinde MP3 var, Hemen kulaklıkta takınca dünya kadar müzik dinleyebiliyorsun diye anlatılan özgürlük adeta bir hayal gibi birbirleriyle paylaşılıyordu. Bunların hepsi bu süreçte de bu kadar çok hızlı tükenirken buna rağmen yeni örnekleri hala büyüleyici sayılıp insanları uğrunda adanmaya davet edebiliyor. Dolayısıyla geçmişte bu denli kutsayıp kendi öz kendi gerçekten aklederek fark ettiğimiz ve uğruna hayatımızı yaşamamız beklenen dinimizden ve dinimize karşı sorumluluklarımızdan bile vazgeçerek, en azından ihmal ederek yöneldiğimiz ve böylece onları bir yaşam haline getirdiğimiz her ne türden modern düzeyde yeni sunumlar varsa bunlar da yeni endatlar bir kısmı futbol üzerinden bunu yaşıyor, bir kısmı moda üzerinden bunu yaşıyor. Çıkan her moda onun açısından çok önemli ve kimler var bu anlamda modacılar, demin futbolcular, kimler var bu anlamda futbolcular, nerede doğmuştur, ne kadar yaşamıştır, nasıl koşar, nasıl coşar, nasıldır şu son zamanlardaki gidişatı, düşüşte mi, çıkışta mı, bununla ilgili haberleri okumaktan, bununla ilgili magazinleri okumaktan, bununla ilgili süreçleri takip etmekten kimler takıma alındı, kimler takım dışı kaldı. Aynısının bir karşılığı moda dünyasında, o sektörde, sektörde yaşanabilir ve bunun da tutkunları, defilesine katılan kimler olduğunu bilen, mankenlerini bilen, çizerlerini bilen, dikerlerini bilen ve buna öyle bir adanmışlıkla her şeyini oradan sağlayan ve orada çevresiyle her türlü varlığını yaşayan kimseler. Bunun ahiretteki karşılığıyla karşılaştığınızda hayatını nasıl geçirdin gibi klasik bir soru, muhtemelen öteye geçenlerin buluştuklarında kestirmeden birbirlerine soracakları, en kısa soru olsa gerek, burada memleketi soruyoruz, burada mesleği soruyoruz, burada nerede oturursun kalkarsın soruyoruz. Ahiret açısından baktığımızda dünyaya bakan yüzüyle hayat ne uğruna adanmış, ne uğruna harcanmış sorusu kişinin akıbetini, sonucunu, hakkındaki neticeyi o sonsuz neticeyi belirlediğinden esas itibariyle muhtemelen ölümden sonra dirildiğinde insanlar birbirleriyle karşılaştıklarında yahut birbirleriyle üç beş kelam etme fırsatı bulduklarında sorabilecekleri kabilden olsa gerek. Nasıl geçti hayatın, ne uğruna yaşadın? Yine geçmişteki endattan ve günümüzde de devam eden endattan, o zamanın kutsalları kişinin evladı mesela, çoluk çocuğu, hayatımı onlar uğruna adadım. Bütün çabamı, gayretimi onlara mal mülk bırakmak için harcadım. Dolayısıyla Rabbimi tanımaya, Rabbimin buyruklarını anlamaya, okumaya, öğrenmeye ve onları yaşamaya ve bunu yaşarken Rabbim uğrunda malımdan infak etmeye, zamanımdan baştan namazlarım olmak üzere, namaz kılmaya, ilim öğrenmeye, buna dair kendim için ve kendi geleceğim için yapmam gereken esasen yapmam gerekenlerden hep feragat ettim, hep onlar için adandım diyen kişinin geçmişte nasıl kutsalı, endadı bunlar idiyse çocukları ailesi, bugün bunun modern versiyonları var. Geçmişten bazı endat hala devam ediyor. Yani geçmişte müşterek kutsallarımız hala var. Ama bugünün yeni ortaya çıkan kutsalları, modern dünyada bir gencin önüne konulan ve onun iştahını kabartması, hevesle yapışması ve bunlar uğruna hayallerini bunların süslediği bir süreçte yaşaması beklenen, çağın sunduğu kutsallar. Çağın sunduğu bugünkü tabirle idoller. Bunlar idol de deseniz, kutsal da de deseniz, bizim İslam açısından baktığımızda kişiyi Cenab-ı Hak'tan caydırıyorsa onun kendince edindiği bir kutsaldır. Adına hobi de deseniz, adına başka bir şey de kariyer de deseniz, adına maişet de deseniz, her ne derseniz deyin adına teknoloji merakı da deseniz, adına bilim aşkı ve heyecanı da deseniz, eğer kişiyi hayatındaki gerçek ve temel sorumlulukla yani varlığı var eden, dolayısıyla kendisini de var eden Yaradan'ı tanımak ve onu tanıdıkça sevmek ve ona karşı saygılı bir hayatı yaşayıp onun sonsuz bir gelecekte vadettiği vadene tutunmaktan öyle ya da böyle alı koyuyorsa bu onun artık kutsalı demektir. Efendim vakit bırakmıyor, alı koymuyor ama o kadar ilgiliyim, o kadar meftun, o kadar alakalıyım ki hiç vaktim kalmıyor. Bu da aynı sonuca gider. Kişinin vaktinden tercihi de, zamanından tercihi de, parasından tercihi de kendi iradesinin ortaya çıkan dışa vuran yüzüdür. Tercihlerimizi böyle yaşıyoruz. Dolayısıyla sen bütün zamanını onu ayıracak şekilde tercih etmişsen, onları Cenab-ı Hak'tan ve Cenab-ı Hakk'ın seni çağırdığı hakikatten, hayatın gerçeğinden öncelemişsin, üstün tutmuşsun, yeylemişsin demektir. Bunu kişi hayatı boyunca ısrarla ve inatla, Cenab-ı Hakk'ın kendisini soft, yumuşak, Çağrılarla, ikazlarla uyarmasına rağmen, üstelediyse, ısrarla devam ettiyse bu kez sert çağrılarla, sert tedbirlerle uyarıp, ikaz edip, küçük küçük azaplarla onu kendine gelmeye çağırmasına rağmen inatla kapanmışsa, o zaman bu kutsalını Cenab-ı Hakk'a rağmen ısrarla ve inatla ölüme kadar sürdürmüş bir kimseden söz ediyoruz. Çağın... Bize sunduğu bu anlamda teknolojik bütün aygıtlar, işte cep telefonundan tutun, akıllı evlere, uçaklara, jetlere veya denizde binilen örneklerine, yatlara, jet ski'lere bunların hepsi ayrı bir dünya, hepsinin ilgilisi, meraklısı kendisi bu dünyaya girdiği zaman bunu bir biçimiyle yaşıyor. Bunu sonra medya üzerinden yansıtıyor ve o kutsal anlayışın bir de propagandacısı haline geliyor. Aşağıda o aynı süreçte bunun yaşayanı şöyle dursun, hayal kuranı bile o kutsalın rüzgarı içerisinde varlığını çoğaltmaya, biriktirmeye, gün gelip onun gibi yaşamaya hayal kurarak adanıyor. Hatta okulunu okurken, maişet kazanırken, meslek kovalarken bile ileride bu meslekle kazanacağı paralarla çok iyi bir arabası olacağını, çok iyi bir evi olacağını, çok iyi bu merakı, zevki olan şeyleri yaşayacağını, bu teknolojik aygıtların en iyisini her çıktığı zaman alacağını, bunları kullanacağını hayalini kurarak bu yolculukta adanıyor. Dolayısıyla çağımız esas itibariyle yeni bir şeyler sunduysa, bu geçmişte de var olan insan ilgi ve merakının teknolojik yeni gelişmelerle aldığı yeni şekil, yeni çehreden ibaret. Dün kızıl tüylü develer insanları mülkiyet itibariyle caydırırken, bugün en gelişmiş, Binekler, otomotiv sektörü sürekli yenilenen ve her defasında içine yepyeni teknolojik donanımların eklendiği bu süreçte insanların önemli bir kısmı merakını, önemli bir kısmı da parası varsa heyecanını yaşıyor birebir bizzatı içinde olarak ama içinde binemeyenleri bile uzaktan uzağa dediğim gibi merakıyla çeşitlerini öğreniyor, resimlerini duvarlara yapıştırıyor. Ama bu süreçte zamanını ve bu süreçte geleceğini ve varlığını harcamak suretiyle adanıyor. Onu Allah Azze ve Celle'yi tanımaktan, hayatını ve hayatının anlamını öğrenmekten alıkoyan ve bütünüyle bloke eden, içine çeken bir süreç ise şayet O, O'nun kutsalı haline gelmiş demektir. Bu sektör otomotiv sektörü de olsa, bu artık bir endüstri. Her şeyiyle yapanı var, meraklısı var, yazanı var, çizeni var, medyacısı var. Hepsi onun etrafında dönen bir hayat biçimi haline geliyor. Müzik sektörü de öyle. O da yine teknolojik imkanlarla birlikte artık cahiliye dönemindeki 3-5 kişinin tegani ettiği, şarkı söylediği, erkek olsun, kadın olsun o günün eğlencesinin bir parçası olmaktan, Bugün çok daha farklı, rengarenk ışıklı ortamlarda, teknolojinin sunduğu platformlarda, sesin olabildiğince geniş kitlelere ulaştırılabildiği, ışık oyunlarıyla ortamın belli bir ambiyansa kavuşturulduğu ve teknolojinin artık bütünüyle o ortamı süslediği bir hayat biçimi. Ve bunun artık söyleyeni var, söyleyeni, dinleyeni var, artistleri var, sanatçısı var, sanatçısının hayatı var, özeli var, geneli var. Bunların yazıldığı magazinler var ve bunların bu sektörün müşterileri var. Bunlar hepsi birlikte öyle bir kapanıyor, öyle bir adanıyor ki yaşayanı da hayal kuranı da hepsi bütün bir hayatını bu sürecin içerisine hapsedebiliyor. Bu da modern algının çekim alanlarından bir tanesi ki, gençlerin özellikle hayata yeni gelen kimselerin adeta ulaşılması gereken bir hayal gibi, ulaşılması gereken bir nihai sonuç gibi okulun iyisini okurken de, dersini çalışırken de veya ticaret yaparken, mal kazanırken de sonuçta varmak istediği yüksek bir hayat standardı olarak üstün bir beklenti olarak hedefe bunu koyuyor ve bu amaç uğruna vaktini de zamanında harcamaya başlıyor. Böylesine ahirette karşılaşsanız diyeceği şey şu, ben de müziğe adanmıştım. Benim açımdan her şey müzik demektir. Her çeşidini bilirim, çalgılarını bilirim, çalgı çeşitlerini, enstrümanlarını bilirim. Yahut söyleyenlerini bilirim, sanatçılarını bilirim, onları iyi tanırım, hayatlarını bilirim. Sadece ulusalda mı yok uluslararası da bilirim. Ben yabancı müziğe de meraklıydım. İşte evime gelsen şöyle plaklarım var, en eski örnekleri var, bir odam var, şöylesi var, böylesi var. Öyle bir bu sürecin içerisine kapanma dozları var ki tabii çeşit çeşit insandan insana farklılık arz edebilir ama bizim... Endat boyutuyla baktığımızda yani bu onun kutsalı haline gelmiş diyebilmemiz için yine o kritik soruyu sorarız. Bu meşgale, bu ilgi seni hayatı anlamlandırmaktan, dolayısıyla hayatın Yaradan'ı Allah Azze ve Celle'yi tanımaktan ve onu sevip saymaktan alıkoydu mu yoksa koymadı mı? Eğer alıkoydu tabii ki ben kendimi vermiştim benim başka şeye zamanım dini hususları öğrenmeye, hayata dair bu türden bingo soruları cevaplamak için akletmeye böyle şeylere pek vakit bulamadım. Ben bunları önemsedim. Aslında onları çok da önemsemedim dediği zaman yine biz kişinin tercihiyle karşı karşıya geliyoruz. Dolayısıyla öyle içine çeken bir girdap gibi değil bunlardan hiçbiri. Dolayısıyla bunların hiçbirinin cazibesi, kişiyi baştan çıkaran, iradesini elinden kapıp alan, böylece onu bir mıknatıs gibi kendisine rağmen hayatını çalan bir şeye asla dönüşmez. Kişi iradesiyle bu merakını gitgide besler, kişi tercihleriyle bu süreci gitgide ilerletir ama adım adım bunu ilerlettikçe Rabbi onu, Yer yer düşürür, kaldırır, yapma, etme. Hayat bundan ibaret değil. Bir de film sektörü var. Bu da bugünün, bu çağın kutsallarından bir tanesi. Televizyonun daha eski olması bakımından, filmlerin daha eski olması, diziler, sinemalar, sinema filmleri, gelişen teknolojinin sağladığı yeni yeni imkanlarla oluşturulan Film çeşitleri ve bunların aktörleri, oynayanları, senaristleri, yazanları, çizenleri ve bunların özel özel dergileri farklı farklı. Araba dergisi ayrı, film dergisi ayrı, moda dergisi ayrı, kıyafet dergisi ayrı, ayrı ayrı. Böyle bu kutsalların her birinin market çıkışında nusubları var. Nusub net Tanrıların sunaklarıydı müşriklerde, Kureyş'te. Oraya onlar sürekli para bırakır, Kurban bırakırlardı. Şimdi bunların da böyle çıkışta sunakları var. Böyle raf raf geliyor, ilgilisi onu alıyor götürüyor. Sorsan aboneyim ben sürekli öğrenmeden çıkan yenilerini kıyafetse, modaysa oradaki yenilikler, futbolsa oradaki yeni gelişmeler, onların dergileri hatta gazeteleri... Tabi bunlar içerisinde en büyük sektör olarak futbol dikkati çekiyor, en çok kalabalıkları uğrunda hatta yer yer meydan muharebesine birbirine girecek kadar bütün varlığını adamalarını, ailelerini gözden çıkarmalarını sağlayan, bütün zamanlarını buna adammaya çekecek kadar güçlü tercihleri içine alan bir süreç ama diğerlerinin de bundan geri kalır bir tarafı yok, onların da milyonları kuşatan ve içine alan etkileri söz konusu. Dolayısıyla otomotiv ayrı, modası ayrı, futbolu ayrı, müziği ayrı, bunların dergileri, araçları, aygıtları ve tacip cep telefonlarından kendilerine ulaştıkları özel programlarına ulaşıncaya kadar. Bunlar modern çağda gelişen teknolojinin sunduğu imkanlarla daha etkili, daha çekici, daha renkli olmaya başlamış. Ama girişte söyledik ne kadar renkli, ne kadar çekici, ne kadar güzel olursa olsun Allah Azze ve Celle hiçbir zaman kulun iradesini bastıracak düzeyde, onun iradesini kullanmasını Elinden alacak şekilde hiçbir şeytani söylemi, hiçbir şeytani çağrıyı ve propagandayı, teknolojinin en üstün gücünü kullanarak da olsa buna fırsat vermez. Allah Azze ve Celle, ben hakkın arayışı içerisindeyim, ben gelçeğin merakına artık dönüyorum, tercihlerimi değiştirmek istiyorum, böyle ne film film film sabahtan akşama kadar izliyorum, Bugüne kadar izlediklerimin CD'lerinden, VHS kasetlerinden bakınca bir dünya arşivim oldu. Böyle mi hayatımı harcayacağım? Böyle mi böyle mi bitireceğim? Gecem gündüzüm bunlarla geçiyor. Haftada üç tane izleyeninden tutun, iki tane izleyenine, bir tane en azından izleyenine, sinemasına gitmeden edemeyenine, tiyatrosuna vesaire... Bunlardan hangisi eğer bir biçimiyle kişinin hayatında bir yaşam biçimine etki edecek şekilde artık tencihlerini, kararlarını renklendirmeye, boyamaya başlamışsa, ona kendisine dair bir hayat bırakmamışsa, onu ki kişinin kendi öz hayatı Rabbini tanıdığı ve hayatının bir sonra açılacak olan sonsuz hayata açıldığı süreçte önden göndereceği kazanımlara, fırsat bulabilmesi, hayatın asıl anlamı bu. فَالْتَنْضُرْ نَفْسُونَ وَالْتَنْضُرْ نَفْسُونَ مَا قَدَّمَتْ لَيْغَدٍۜ Cenab-ı Hak her kişi yarın için ne gönderiyor? Ona baksın. Dolayısıyla buradan yarın için ne gönderebildiğimiz bizim için esas. Burası yarın için bir şey gönderebildiğimiz bir yer. Eğer yarın için bir şeyler gönderebilecek hayatın kendisini ve anlamını var eden kudretin bunu neden var ettiği temel sorusu üzerinde anlamaya, araştırmaya ve var edenden buna bizi muvaffak kılması için yalvarmaya ve yakarmaya, dua etmeye yönelen bir kimsenin girişimi hayatın merkezine oturur. Bu hakikatin kendisidir, gerçeğin kendisidir. Bundan uzak durabilmek için endat edinmek وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ Endat edindi, Allah'ın yolundan sapmak ve saptırmak için bunun bütün çeşitleri kişiyi Gerçeğinden kendi kendisine yapması beklenen öz yatırımlarından alıkor. Alıkoyduğu zaman artık onun kutsalı haline dönüşmüş durumdadır. Yüzme sporu benim için çok önemli. Şu kadar önemli, bu kadar önemli ama öyle bir önemli ki onun açısından. Onun her şeyini takip eder, yüzücülerini bilir, dünyadaki olimpiyatlarını kaçırmaz. Dergilerini okur, yapar, bunlarını yapar. Böyle bir kimseye yine demin ki sorumuzu sorduğumuzda, senin hayatın kendisiyle alakalı başıyla, sonuyla, en temel sorularla ilgili cevapların nedir? Buna nasıl bakıyorsun? Nasıl var olduğuna dair düşünceleri ve soruları nasıl cevaplıyorsun? Ölüm ve sonrasına dair. Bugün ne kadar varlığın, bu kadar hayatın içerisinde esaslıyken, o en çok beğendiğin yüzücüler, sporcular neyse onların ölmüş örneklerini nasıl değerlendiriyorsun? Hiç yok mu artık? Bu yok oluşu gerçekten hiç geriye bir iz bırakmayan ve dolayısıyla da yaşadığı anlamdan, yaşadığı hayattan onu bütünüyle koparan ve böylece hepsini hiçe dönüştüren bir şey olarak mı görüyorsun? Eğer öyle görüyorsan, bu dahi senin açından düşündürücü, rahatsız edici, senin de bir parçası olacağın bir biçimde tamamıyla yok olacak bunlar hiçbir soruya dönüşmüyor. Hayatı en azından doğru okuyabilmek için başı sonu ve ortasıyla şöyle kuşbaşı bakışı bakarak ''Acaba başka bir hakikate mi işaret ediyor?'' diye. Bu tür soruları sorduğunuzda ben bunlarla hiç ilgili ve alakalı olmadım. Bunları çok önemsemedim. Dedim ya ben kendim bunlara verdim. Dolayısıyla bunlar ile heyecanımı, gecemi, sabahımı doldurdum. Ne tür yüzme araçları var, ne tür gelişmeler var, teknoloji neler, deniz denize dair, yüzmeye dair ve buna bağlı sporlardaki her türlü gelişmeyi çok iyi bilirim. Aygıtları bilirim, araçları bilirim. Gördüğünüz gibi bu andan itibaren bu süreçte gelişen teknolojinin sunduğu imkanlarla birlikte onu gün be gün içine çekmekte ve eğer hayatını bu süreçte ifna eder, tüketir, ve harcarsa o kutsal uğruna hayatını bitirmiş olacak. Modern dünyanın özellikle gençlerimizi bağladığı ve teknolojik bir aygıt olan ve bugün baktığımızda en çok dikkati çeken, dün belki televizyon iş çıktığında bu kumanda cihazıydı. Sürekli oturduğun yerden bir o kanalı değiştir, bir bu kanalı değiştir demek eskilerin en büyük lüks ifadesiydi. Yani bir şey çıkmış, artık yanına gidip düğmesine de basmıyorsun, kumandası da var, kumandalı mı aldın televizyonu? Benim kumanda da var, üstelik renkli. Uzaktan oturuyorum, bir ona basıyorum, bir ötekine basıyorum, gel keyfim, ki gel. Şimdi bu eskiden böyleydi. Dolayısıyla söyleşinin resminde orada kumandayı görüyorsunuz. Ama şimdi o kadar hızlı değişti ki o demode oldu. Artık kimse o kutsal uğruna hayatına adamıyor. Şimdi yeni gelişmeler var. Yeni renkleriyle şeytan yeni kutsallarına davet ediyor. Ve o kadar yakından birebir artık eve gitmeni, akşam olmasını ve böylece televizyonun açılmasını beklemeyecek. Daha iş yerindeyken önünde açabilecek. Elindeyken otobüste, durakta, yolda, işte onunla meşgul olabilecek eline bir dokunmatik cihaz. Elimize bir dokunmatik cihaz verdi. Ve oradan artık bize bütün propagandasını bütün hayata dair davetlerini çeşit çeşit rengarenk çağrısını yapmaya bizi Rabbimizi tanımaktan hayatımızın kadrini kıymetini ve öteye buradan gönderebileceğimiz fırsatları kaçırmamız için bize hiçbir vakit bırakmamak üzere ve düşünce alanımıza da hiçbir düşünce alanı açma açmamıza fırsat bırakmamak için bütünüyle bloke etmek istiyor zihnimizi, kalbimizi, gözlerimizi. Adam önünü göremiyor. Önündeki duvara tosluyor, önündeki durağa tosluyor. Neymiş elindeki şeye baka dururken, ilerlerken. Kullandığı aracın direksiyonunu bir an için gaflette kalsa şuraya buraya bura, çarpar korkusu vardı eskiden. Şimdi elinde telefonuyla bir yandan ona, bir yandan direksiyona veya yola bakacak kadar artık zamanı paylaştırmak zorunda kalıyoruz. Hayatla memat arasında gelişen teknoloji bizi bizden çalmaya çalışıyor. Dolayısıyla modern kutsalların en önemli arka planında kuşkusuz bilim var ve bilimin sürekli ürettiği yeni patentlerle oluşturduğu teknolojiler var. Bu teknolojiler hayatımızı kolaylaştıracak kolaylaştırdıkça bizi kendisine hayran bırakmaya, dolayısıyla da içine çağırıyor gücünü, birikimini, büyüklüğünü adeta bir tanrı gibi sunmaya başlıyor. İnsanlara en çok söyletmek istediği şey artık yapamayacakları bir şey yok. Her şeyi bunlar yaparlar, yakında bunlar adam da yapar dedirtmeye, Biliyor musun o da çıkmış diyen olursa tahmin etmiştim diye zaten kalabalık kitlelerin bunu satın almasını sağlamaya dönük güçlü bir propaganda var. Dolayısıyla çağımızdaki lat, çağımızdaki menat uzalar, artık insanların yine o dönemde olduğu gibi kendi elleriyle yonttıkları tanrılar gibi kendi elleriyle yaptıkları kendilerinin yazıp çizerek oluşturdukları bilime sonra dönüp kendilerinin onu kutsayarak onun sunduğu ürün ürünleri yüceltip uğrunda hayatlarını harcayarak adanıyorlar. Bu süreçte modern kutsallar Cahiliyeden baktığımız zaman, esası itibariyle insanların kendilerine bütün bir sevgiyle bağlanıp, Cenab-ı Hakk'ın sevgisini caydıracak düzeyde ilgiyle bağlanıp hayatlarını harcadıkları bu çağın farklı versiyonları olarak. Bunlar da tarihe geçecekler. Dolayısıyla bir sonraki çağdakiler bizim bu adanmışlığımızı, gençlerimizin, orta yaşlılarımızın bu uğurda hayatımızı harcamışımız, harcamışlığımızı onlar da hikaye ederken gülümseyecek ama onların da elinde olsa olsa bunun başka örnekleri olacak. Onlar da yine o yeni örneklere Allah Azze ve Celle'yi severcesine bağlanacak zamanlarını, Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluklarını ihmal edercesine o uğurda harcayarak onlar da kendi kutsallarıyla Cenab-ı Hakk'a sırtlarını dönecekler. Dolayısıyla şablon olarak değişen bir şey yok. Cenab-ı Hakk'ın insanların eline verdiği farklı dünyevi şeyler ile meta dediği, oyalandıkları, birbirlerine karşı böbürlü, böbürlendikleri, daha fazla sahip olabilmek için kazanma uğruna zaman ve Efor harcadıkları süreç aynı ilke üzerine oturuyor. İglemu <gülüyor> bilesiniz ki innemelhaye ennemelhayatu dünya Dünya hayatı bir eğlence. Dün müşrikler bunu üç beş sesi güzelle yapıyorlardı, üç beş tane basit enstrümanla yapıyorlardı. Ama onlar açısından bu önemliydi. Hayatın zevkiydi, güzelliğiydi. Bundan vazgeçip Rasûl'e tabi olarak menhiyattan uzak durmak onlar açısından olacak şey değildi. Hayatın keyfi kaçardı, rengi kaçardı. Biz buradan bakınca çok da renksiz gözükebilir. Bizim modern imkanlarla rengarenk platformlarda oluşturduğumuz müzik sahnelerinin ve müzik imkanlarının sayısız enstrümanla ve ses aygıtlarıyla, cihazlarıyla, bellekleriyle, ay aygıtlarıyla tekrardan stereo kayıtlarıyla vesaire bu çok daha farklı renkli gözükebilir ama sağladığı işlevine bakarsanız aynı şey. Allah Azze ve Celle'den caydıracak, Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği sonsuz hayata karşı kulu kendisine davet edecek. Eğer ilgisini ve sevgisini bu tarafa çekebilirse ki bu kulun ancak tercihiyle olur, kulun ancak iradesiyle ve yönelmesiyle olur. O zaman onu bir kutsal gibi, sahte bir kutsal olarak kendisine bağlayacak. O diyecek ki ben hayatımı müzikle geçirdim. Ötekisi diyecek ki ben hayatımı teknolojiyle geçirdim. Teknoloji meraklısıydım. Ben bilgisayarlar çıktı, bilgisayarlara abandım. Laptoplar çıktı, onlara abandım. Cep telefonları çıktı, onlara yöneldim. Bütün bir hayatımı bu merakla geçirdim. Bu sektörle alakalı oldum. O zaman da Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluklarıma herhangi bir vakit bulamadım. Çünkü eğlencemi de hayatımı da bu çerçeve içerisinde, dolayısıyla merkezinde her neyi hangi endüstrideyse eğer, merkezinde onun olduğu bir daire çizerseniz, o kutsalın etrafındaki o kutsalı hayatlarını adayan zavallılardan ibaret bir alan görürsünüz. Bu, sadece o zavallıları kendi uğrunda tüketen bir süreç olarak başlar ve biter, yeni kurbanlarını alır ve onların da hayatını tüketir. Cenab-ı Hak bu rengarenk dünyanın bize sunduğu ve bizi çeldirmek için ahirete olan tutkumuzdan ve beklentimizden vazgeçip, kendisine adanmamızı istediği sürece Cenab-ı Hak dedi ki gözünü bile Dikip uzun uzun bakma, ve la ila ma minhum zahra tel dünya. Kendilerine dünya hayatının bu geçici güzelliği olarak ellerine verdiğimiz, linftirahum <gülüyor> fi, onlarla onları oyalamak, onlarla onları sınamak için kendilerine yaşattığımız şeylere uzun uzun gözünü dikip bakma. Adamın arabasına, adamın villasına, adamın katına, yatına, jetine, adamın sabah akşam evini gözetleyerek, gizli gizli resimler çekerek, onu sana ulaştıran magazizi, magazini satın almak suretiyle, onun hayatı, ev hayatı nasıl, kaldığı evdeki imkanlar nasıl, nereye nazır, nasıl oluyor bunlara gözünü dikerek, beklentini dünyada bunların üzerine yoğunlaştırarak sahip olduğun her şeyi bu uğurda harcamaya hiç olmadığı bir piyango bileti alıp ucuna bu hayalleri koymak suretiyle hayatını geçirmek, zavallılığın kişinin kendisini ziyan etmez. kendi imkanını ki bu imkanla Cenab-ı Hakk'ın vaadine bakarsak eğer sonsuz bir gelecek kurabilir. Bu piyango değil, bu trilyonda bir olasılıktan söz etmiyoruz. Sürece giren herkesin eğer tam bir içtenlikle girdiyse şayet vazgeçmediği sürece kesinlikle sonuçlanacağını Cenab-ı Hakk'ın garanti ettiği, iyilerin asla karşılığını zayi etmeye, etmeyeceğini bildirdiği garantili bir yoldan kişinin vazgeçip Ucunda hiçbir garantinin olmadı. Varsa ulaşsa o sonucu elde etse bile ömrüyle sınırlı olduğu dolayısıyla bir zaman sonra bunları yaşamaya bile nefesinin soluğunun yetmeyeceği. Bir şeyi ideal edinmek, idol haline getirmek, kutsamak yegane ilahtan, gerçek kutsalından Allah Azze ve Celle'den vazgeçtiğin zaman ona kutsallık hatfetmiş oluyorsun. Seni Cenab-ı Hak, ben ona hiçbir zaman kutsal gözüyle bakmadım, ilahlaştırmadım diyor. Benim futbola çok merakım vardı ama hiçbir zaman ilahlaştırmadım. Onu bir ilah gibi görmedim, futunun önünde tapmadım, öyle çizdiğiniz kumanda cihazı önünde yere serilmedim, futbolun önünde onu bir ilah edinip yere serilmedim. Biz böyle şeyden söz etmiyoruz. Kur'an'da endadın tanımı, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ <دادًا> Bu sahte kutsalların tanımı, insanların bunları edindikleri, dolayısıyla esasında olmayan şeyler. İnsanlar bunu ediniyorlar ve sonra ona onlara sevgilerini bağlıyorlar. Onları öyle bir seviyor, öyle bir seviyorlar ki, يُحِبُّونَهُمْ كَهُبِّ اللّٰهِ Allah'ı sever gibi. Dolayısıyla Allah'ın artık namaza gel çağrısı karşılıksız kalıyor. Çünkü en az Allah kadar sevdiği o ilgisinin ve merakının peşinde ilerliyor. Cenab-ı Hakk'a kulluğunun sorumluluğunu, Allah Azze ve Celle'nin indirdiği hitabını okumaya, bununla muhatap kendisini saymaya bile ayıracak vakti yok. Oraya böylece kapaklanmış, bütünüyle hayatının içine onu almış ve tamamıyla kendisini bununla kuşatmış bir hayata kişi kendisini bırakıyorsa o hayatın merkezindeki çekici olan figür artık onun kutsalı olarak hayatına etkisini bütünüyle yansıtmış demektir. Bu kişinin tercihiyle sonuçlanan bir şey. Bu hal üzere hangi ilgi, hangi merak özellikle teknoloji çağında ve özellikle gençlerimizi içine çekiyorsa Demin bahsettiğimiz filmler, demin bahsettiğimiz müzik endüstrisi, film endüstrisi yahut tiyatro yahut spor ve bütün çeşitleriyle hangisi kişiyi Cenab-ı Hakk'a karşı mazbut bir kul olmaktan ötede tutacak bir biçimde onun ilgisini ve sevgisini verdiği bir sürece dönüşmüş ise o onun açısından kutsalı haline gelmiş demektir. Elbette geçmiş insanların demode şeyleri günümüzdeki ne gençliği ne orta yaşın ilgisini çekmiyor. Artık insanlar en son çıkan arabayı, en son çıkan uçağı, en son çıkan teknolojik aygıtı, en son çıkan imkanları her ne varsa bunların peşinde yarışıyorlar. Dolayısıyla kutsalların modern çehresi yeryüzünün güzelliğini gitgide artırıyor. Cenab-ı Hak dedi ki, bu gitgide artacak, gitgide artacak, gitgide artacak. Evet, eskisine nazaran çok daha güzel görünecek dünya, belki bugünler bile ileride bu kaydı dinleyenler açısından oturduğu şeye bak, önündeki mikrofona bak diyerek gülecekleri türden teknik aygıtlarla son derece sade ve basit kalacak belki. Çünkü Cenab-ı Hak dedi ki öyle bir zamana ilerleyecek ki yeryüzü hatta iza ahadat ahazatil ardu zukhrufaha yeryüzü bütün güzelliğini ortaya çıkaracak. Ve öyle süslenecek, öyle süslenecek ki wazanne ahluha enhum qadirun alayha. Ve o gün sakinleri yeryüzüne artık bütünüyle malik olduklarını düşünecekler. Artık ulaşamadıkları bir yeraltı zenginliği, ulaşamadıkları bir yer üstü imkanı, yüzeyinde yahut havasında her türlü şeyi kullanabilecekler. Dün havasını kullanamıyorduk, bugün artık havasının üzerine kanatlarla binip seyahat edebiliyoruz. Dün denizini istediğimiz gibi kullanamıyorduk, bugün kullanıyoruz. Dün bir yerinden bir yerine gitmek aylar mesafeyi, bugün çok daha kısa zamanlarda teknolojik, Gelişmeler ile yeryüzüne olan hakimiyetimiz artıyor, onun imkanlarını biz kullandıkça daha bir güzel, daha bir alımlı hale geliyor. En güzel sahillerine, en güzel kuracağımız akıllı evlerle veya eğlence araçlarıyla ki bunlar da teknik geliştikçe eğlence imkanlarını da artırıyor ve çeşitliliğini, artırıyoruz. Yeryüzü bu kadar güzelleşince, artık her şeyine insanlar hakim olduklarını düşününce وَلَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا اَتَاهَا اَمْرُنَا Emrimiz geldi. O gökdelenlerin artık bulutlarla yarıştığı, bulutlardan başlarına çıkardığı bir dünya uçlarında helikopter pistlerinin olduğu, insanların yerden buldukları her türlü madeni, her türlü imkanı işleyip hayatlarını adeta bir cennete dönüştürdükleri. Tabi bu bugünkü ufukla konuşuyoruz bunu. Kim bilir kıyamete doğru bu hangi düzeye gelecek? Cenab-ı Hak dedi ki işte o vakit etaha emrûnâ, emrimiz gelir... فَجَعَلْنَا هَا حَص۪يدًا كَاَنْ لَمْ تَغْنَ Öyle bir süreriz ki onu, hani böyle bitkiler, başaklar, mahsuller en ala noktasındayken, rençber bir girdi mi, çiftçi bir girdini bir köşesinden, eskiden şeyiyle girerdi, şimdi traktörüyle giriyor, onu nasıl yere seriyorsa, nasıl ortadan kaldırıyorsa Cenab-ı Hak dedi ki öyle bir yerle bir ederiz ki, lem لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْزِ Dün sanki hiç imar edilmemiş, dün sanki öyle güzelliğine hiç, hiç o güzellik orada yoktu. Hiç o devasa yapılar, binalar, imkanlar sanki orada hiç olmamışçasına ortadan kaldırırız. فَجَعَلْنَا هَا حَصْيِدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْزِ Dolayısıyla insanın gözünü aldıktan, onu Rabbinden bile çaydırdıktan sonra... Dün kızıl tüylü deve yahut bir muganniye yahut bir basit bir aygıt olmuş yahut bugün bunun teknolojik versiyonu olmuş. Fark eden bir şey yok. İnsanın Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluklarından vazgeçerek bunları ihmal edip neticede tamamıyla kendisini öte tarafa, o ilgisine adayarak Yöneldiği süreçler, onun artık kutsallık atfettiği süreçler dönüşmüş demektir ve bunların çağımızdaki çehresi gelişen bilim ve teknolojiyle sürekli renkten renge giriyor. O kadar ki insanlar artık takip edemiyoruz demeye getiriyorlar. Bunun her türlü örneği, bazıları da tıp ilmindeki bu anlamda gelişmeleri gözünde o kadar büyütüyor, o kadar büyütüyor, o kadar büyütüyor ki sanki artık biz sıfırdan yaratacak, var edecek Cenab-ı Hak'la yaratma hususunda yarışacak bir düzeye geldik. Allah Azze ve Celle bunu baştan kesip attı, dedi ki ne kadar bu anlamda gelişmeleri yaparsanız yapın, Allah Azze ve Celle'yi ne yerde ne de gökyüzünde aciz bırakamazsınız. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِز۪ينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي <السَّمَاء> Siz ne yerde Allah'a aciz bırakabilirsiniz, ne gökte Allah'a aciz bırakabilirsiniz. Adam diyor ki bak hala böyle bugünlere gelmişiz, telefonla karşı tarafla yüz yüze görüşüyoruz, hala namazdan bahsediyor. Ne demek istiyor? Yani bu kadar gelişme kat ettik, artık eskilerin Varlığı var eden bir Tanrı olmalıdır diye yere kapanmalarından çoktan çıktık. Biz artık yani bak yaratıyoruz, uzaktan birbirimize görüntümüzü taşıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki, aciz bırakamadınız hala. Ne demek istiyor Allah Aleyhisselam ve Celle? Hala Allah'ın emri gereği doğuyor, hala Allah'ın emri gereği ölüyorsunuz, hala Allah'ın emri gereği gündüz... Çalışıyor, yaşıyor, gece uyuyorsunuz. Hala temel parametreleri açısından Allah Azze ve Celle'nin sürecinin içerisindesiniz. Bu sürecin içerisinde olduğu halde elindeki aygıtla Cenab-ı Hakk'a karşı diklenen adamla vaktiyle Resulullah'ın yanına gelip kemiği ufalayarak onu yere döktükçe kim bunu diriltecekmiş diye istihza eden aran adam arasında hiçbir fark yok. Çünkü aynı parantez arasında duruyoruz hala. Biz henüz ne kendimizi yarattık, ne benzerlerimizi yarattık. Hatta yaratılmış olanımızı bile henüz ölümden kurtaramadık. O bakımdan Allah Azze ve Celle'nin mutlak hükmü hakkımızda işleye dururken, Oyuncak diye tabir edeceğimiz, elimizdeki bu aygıtlarla, oyuncak diye, laib diye tarip edeceğimiz bu endüstrilerle, bu sektörlerle hayatımızı harcar isek şayet, o zaman Cenab-ı Hakk'ın dediği ''Hasirat dünya ve ahira'' ''Hem dünyasını ziyan etti, hem ahiretini ziyan etti'' dedikleri den oluruz. اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ li لِي وَلَكُمْ